Açık dergi. Bugünkü matematik hikayemizde hem zaman içinde hem de mekanlar arasında oldukça kapsamlı bir yolculuğa çıkacağız. İsterseniz yolculuğa Antalya'dan başlayalım. Şimdi bugünkü Antalya'dan. Antalya'dan Alanya'ya doğru karayolundan yola çıkarsak eğer, şöyle 5-10 kilometre sonra bir sarı yol yapası görürüz. Perde. Sarı çünkü antik bir şehri, bir öğren yerini ve arkeolojik sit alanını göstermekte. Perge, antik çağın önemli şehirlerinden biri. Perge adından da anlaşılacağı gibi Bergama'yla yani Pergamum'la ilgili bir şehir. Bergama'nın bir kolonisi. İşte antik çağlarda yaklaşık M.Ö. 200. Yıllar, yıllarda yaşamış olan ve Pergeli Apollyonus olarak bilinen meşhur bir matematikçi. Bu matematikçi Pergeli Apollyonus Arşimet, Öklik ile birlikte Antik Çağ'ın üç önemli matematikçisi sayılır. İlginçtir. Apollyonus Pergeli Arşimet Sicilya'da, Siraküza şehrinden, Öklik'te, İskenderiye'de. Antik çağdaki matematikçilerin, filozofların nerelerde yaşadıklarına bakarsak, gerçekten coğrafi dağılım bakımından oldukça enteresan bir tablo çıkıyor önümüze. Çoğu bugün Anadolu toprakları veya Anadolu'ya yakın adalar. Yani şöyle bir Bakalım isterseniz Perge'den yola çıkalım. Kuzey'e doğru gidelim. Rodos var. Millet var. Samos, Sisam, Sakız adaları var. Bergama veya o zamanki ismiyle Pergamon var. Asos var. Nikea veya bugünkü ismiyle İznik var. Bunlar bazıları, bazı merkezler. Bir de tabi İskenderiye önemli bir merkez. Zaten Pergeri Apollyonus da bir süre İskenderiye'de yaşamış. Apollyonus, Konikler hakkında, Konika ismini verdiği sekiz kitap yazmış. Bu kitapların ön sözüne göre Konika hakkında kitap yazma fikri kendisi İskenderiye'deyken gelmiş ve orada başlamış işe. Bu kitaplardan bir tanesi, sekizincisi kayıp. Hiçbir şekilde bulunamamış. Bugün ilk dört kitabı orijinal Yunancasından tanıyoruz. Son üç kitabın, yani yedinciye kadar olan e, diğer kitapların ise elimizde sadece Arapça çevirileri var. Zira antik çağlarda nasıl Yunanca evrensel bilim diliyse ise İslamiyet'te de Arapça evrensel bilim dili. Daha sonra da Hristiyan dünyada Latince evrensel bilim dili oluyor. Şimdi Apollyonus kitaplarında konikleri inceliyor. Konikler içerisinde çemberler var, elipsler var, hiperboller var, paraboller var. Çemberin ne olduğunu biliyoruz. Elips ise bize okulda işte yumurtaya benzeyen bir şekil denir. Oysa elipsi daha pratik bir şekilde anlatabiliriz. Diyelim ki eski Yunanlıların, antik çağdaki matematikçilerin yaptığı gibi elimizde böyle üzerine çizgi çekilebilecek tozlu bir satır var. O satır üzerine bir toprak olabilir bu, düz bir toprak. İki ayrı yere birer kazık çakalım. Sağlamca çakalım şöyle. Ve bu iki kazığın arasına da bir ip e, germeyelim bol bırakalım. Yani ipin bir ucunu bir kaza, diğer ucunu yer kaza bağlayalım. Ama ipin uzunluğu bu iki kazığın arasındaki uzunluktan oldukça daha fazla olsun. Şimdi bu gergin durmayan ipi gerdirip o ipin olduğu gergin olduğu yere de bir başka kazık çakar ve ipi gergin tutacak bir şekilde bu kazıkları etrafında dönmeye başlarsak işte elipsin yarısını çizmiş oluruz. İpi kazıkların öbür tarafına geçirelim. Aynı şeyi yapalım tekrar. Yani ipi gergin tutacak bir şekilde kazığı çizmekte kullandığımız kazığı elipsin diğer yarısına götürelim. Bu ortaya çıkan şekle elips diyoruz. Bu iki sabit kazığın olduğu yer, yani iplerin bağlı olduğu kazıkların durduğu yerlere de elipsin iki odağı diyoruz. Yani bu iki odağı birbirine çok yaklaştırırsak ve giderek tek odak haline getirirsek tabii bir daire ortaya çıkıyor. Yani e, bir merkeze artık ki odak birleştiği zaman bir merkez oluyor. Eşit uzaklıkta olan noktaların meydana getirdiği şekil. Şimdi Apollyonus ee, hem elipsleri, daireyi, parabolleri, hiperbolleri sistematik bir şekilde inceliyor. Bunlardan yeni teoriler, yeni geometriler üretiyor. E, bunlar hakkında hiçbir uygulama görmüyoruz. Gerçekten tam bir matematikçi gibi kendi merakını tatmin etmek, ökledi geçmek arzusuyla bu çalışmayı yapıyor. Dediğim gibi yaklaşık M.Ö. 200. yıllarda. Antik çağlarda bir de bir evren modeli var. Şimdi antik çağlarda hepimiz gayet iyi biliyoruz ki dünya Akdeniz'den ibaret. Akdeniz dışında yaşayan, Akdeniz Havzası dışında yaşayan bazı insanlar mutlaka var, e, genelde de onlara barbar deniyor. Barbar kelimesi de, bugünkü Türkçe'de kullandığımız gibi anlaşılmayan bir dil konuşan, yani dırdır eden insanlar gibi barbar deniyor. Anlaşılmayan diller konuşan insanlar. Şimdi Akdeniz'de, bilmiyorum Apollonus veya Arşimet bunu yaptı mı ama, ee, özellikle yaz aylarında e, mehtap olmayan gecelerde yıldızlar gerçekten muhteşem geçiyor. Dolayısıyla oradaki insanların e, gökyüzündeki cisimlerin hareketlerini yıldızları merak etmiş olması e, gayet doğal. E, antik çağların artık sonlarına doğru geldiğimiz zaman Mısır'ı Ptolemy daha önceki evren modellerini geliştirerek bir evren modeli ortaya koyuyor. Diyor ki bu evrenin orta yerinde dünya vardır. Güneş dünyanın etrafında bir daire çizer ve gezegenler de daireler çizerek dönerler dünyanın etrafında. Yani bazı durumda da güneşin etrafında böyle küçük daireler çizerler. Ve gel zaman git zaman Ariston'un bütün eserleri içerisinde bu Ptoleme modeli de benimseniyor ve adeta bir dogma haline geliyor. Öyle bir dogma haline geliyor ki daha sonra Hristiyan kilisesi de papalık da bunu benimsiyor ve yüz yıllarca insanlar evrenin modelini işte eski Mısırlı Ptoleme'nin yarattığı model olarak görüyorlar ve buna inanıyorlar. Yani ta ki 1500'lü yıllara gelinceye kadar bu böyle sürüyor. Evet bu böyle sürüyor ama 1500'lerin ortasına geldiğimiz zaman, bu sefer uzaklara, Antalya'dan uzağa bir yere gidiyoruz. Polonyalı matematikçi Kopernik buna karşı çıkıyor. Ve yepyeni bir evren modeli ortaya atıyor. Burada çok radikal bir değişiklik var. Evrenin merkezi artık dünya değil. Güneş. Güneşin etrafında dünya diğer gezegenler gibi daireler, çemberler çizerek dönmekte. Kopernik de bir matematikçi ve bu modeli öne sürmesinin bir takım matematiksel nedenleri de var. Bu insanları çok rahatsız ediyor. Çünkü malum insan ben merkezli bir yaratık. Dünya bizim yaşadığımız yer nasıl olur da evrenin merkezi olmaz. Kopernik enteresan bir e, matematikçi, Polonyalı fakat e, eğitiminin bir kısmını İtalya'da geçirmiş yapmış ve hayatının büyük bir kısmını da İtalya'da geçirmiş. Papaz olmak istemiş ama papaz olmaktan e, vazgeçmiş, dindar bir kişi ve yeni teorisini ortaya attığı. Ren modeli ortaya attığı eserinde 1543 yılında Papa III. Paul'a hitap ediyor. Zaten 1543'te de Kopernik vefat ediyor. Eseri alan Papa III. Paul ise derhal bu eseri yasaklıyor. O kadar ilginçtir ki bu yasak 1800'lü yılların sonuna kadar sürüyor. Peki ama ee, bu yasak bir şeye yarıyor mu kilise açısından? Değil çünkü insanlar artık meraklı olmaya başla, başlamışlar. Renesans geçirmiş batı. Ee, başka etkiler de var. Şimdi bir onlara bakalım neler oluyor. <Gülüyor> For my heart, it's Perdido I lost it way down in Torito While chancing a dance fiesta Bolero He glanced as I danced a bolero He said, taking off his sombrero Let's meet for a sweet siesta I was the sun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 Üç olup bitenle, yıldızların hareketleriyle uğraşan matematikçilerin dışında başka insanlar da var. Bir anlamda astronomlar diyebiliriz bunlara. Tabi o zamanki astronomide dürbün bile yok henüz. Bunlardan çok meşhur olan bir tanesi de Tycho Brahe isimli Danimarkalı bir asil. Tycho Brahe Danimarka'da bir takım gözlemler yapıyor. Yıldız tabloları e, hazırlıyor ve 1572'de ortaya çıkan bir komet hakkında yazdığı kitapçı ile baya bir ün kazanıyor ve onun üzerine imparatoru tarafından kendisine e, Danimarka yakınlarındaki bir adada bir gözlemevi kurması için e, izin veriliyor. Tico Bryde orada Uraniborg ismini verdiği böyle bir hayaletler şatosuna benzeyen bir gözlem evi artı e, şato şeklinde bir bina yaptırıyor. Ve devamlı gözlem yapıyor. Yıldızların hareketlerini gözlüyor. Defter, üzerine defter dolduruyor bunlarla. İlginç tarafı aynı tarihlerde İstanbul'da. Takiyettin Mısri isimli bir astronom da Belki o zamanki tabirle münecimde aynı türüşler yapmakta. Galata'daki gözlem evinde. Gözlem evi diyemeyeceğiz o zamanki e, gözlem yapılan yerlere. Esasında gözlem kuyuları. Bir takım açı ölçerlerle hangi saatte, hangi yıldızın ufuktan ne kadar yüksekte olduğunu, iki yıldız arasındaki açıyı ölçüp kaydediyorlar. Burada çok benzer şeyler var. E, Takiyettin Rasa tanesi, e, çok fazla e, yaşamıyor çünkü İstanbul'da olan bir veba salgını bahane ederek işte bunlar yıldızlara bakıyorlar o yüzden e, Allah da bize vebayı musallat etti deyip kapatılıyor. Tico Brani'nin Uraniborg denen gözleme de çok uzun sürmüyor çünkü e, anlaşılan Asil olan Kiko Brae köylerine pek iyi muamele etmiyor ki Uraniborg köyleri tarafından yakılıp yıkılıyor. Ama Kiko imparatoru Pra aldırıyor ve orada tekrar gözlemlerine başlıyor. Peki imparator astronomiye meraklı mı? Hayır değil tabii ki. İmparatorun bütün merakı kendisinin ve ailesinin yıldız falını yapılması. Bu önemli astronom tarafından. Çünkü Tico Brahe yıldızları çok iyi bilen bir kişi. Neyse Tico Brahe yanına Johannes Kepler isimli meşhur bir Alman matematikçisini asistan olarak alıyor. Şimdi Kepler'in ilginç tarafı iyi bir matematikçi ve koyu bir protestan terbiyesi almış. Tico Brahe ise asil olarak koyu bir katolik. Tico Brahe, çok çok saray adabına uyan bir asil olduğu için kralın verdiği bir ziyafette çok sıkışmasına rağmen kendini sıkıyor, ziyafet masasına kalkmıyor çünkü kral ayağa kalkmadan kimsenin masadan ayrılması ayıp diye düşünüyor. Ve e, onun sonucu da maalesef idrar yollarında olan bir enfeksiyon sonucunda 1601 yılında ölüyor. Defterlerini Kepler'e bırakıyor. Kepler bir matematikçi olarak bu defterlerdeki verileri inceleyerek 1601 yılında gezegenlerin hareketleri hakkında iki temel yasa ortaya atıyor. 1609'da da üçüncü yasasını, yani Kepler yasalarını e, ortaya koyuyor ve e, bu üç yasa ileride gök mekaniğin temel yasaları haline geliyor. Şimdi Kepler'in modeli Kopernike modeline yakın. Yani dünya merkezli bir evren değil, güneş merkezli bir evren. Ama güneş etrafında dünya ve diğer gezegenler daireler çizerek değil elipsler çizerek dönüyorlar. Ve güneş de bu elipsin bir odağında sabit olarak duruyor. Şimdi bu keplerin birinci kanunu. İkinci kanunu biraz daha ilginç. Şimdi bir an için elipsin odağında olan güneşten dünyaya, yani elips çizerek dönen dünyaya bir gergin ip çekelim. Dünya döndükçe bu ip, gergin duran ip, sanal ip tabi, alan tarar. Şimdi Kepler diyor ki, eşit zamanda eşit alan tarar bu ip. Bu da ilginç bir kanun. Üçüncü kanun biraz daha karmaşık. Ona hiç girmeyelim isterseniz. Ama Kepler bu üç temel yasasının nedenlerini açıklayamıyor. Neden? Çünkü iyi bir matematikçi ama yeterli matematik bilinir. İşte bu iş ise gerçekten matematiğin büyük dahilerinden Sir Isaac Newton'a düşüyor. Newton 1642 yılında, ilginçtir, Galile'nin öldüğü yılda doğuyor. Ve İngiltere'de kısa zamanda kendisinin matematiğe yatkınlığı ailesi tarafından anlaşılıyor, kendice gidiyor. Cambridge'de mezun olduktan sonra çalışmaya başlıyor ve gene ilginç bir tesadüf bu ya. Bir veba salgını dolayısıyla bir köyde bir yıl olarak karantinada kalmak zorunda kalıyor. İşte o bir yıl kendi ifadesine göre hayatının en verimli bilimsel yılı. Newton burada bugün integral ve diferansiyel hesap dediğimiz metodu geliştiriyor. Aynı tarihlerde Almanya'da de benzer şeyler yapmakta. Fakat Newton bu geliştirdiği matematiği o kadar etkin bir şekilde kullanıyor ki optikten mekaniğe gök cisimlerinin hareketine kadar hemen hemen her konuda yeni teoriler e, üretebiliyor. Newton Kepler'in kanunlarına bakarak bu hareketi sağlayan bir fiziksel gücün ne olduğunu araştırıyor ve oradan da yerçekimi kanununa varıyor. Bunu da 1683'te ilk halini, 1687'de ikinci halini birer kitap halinde neşrediyor. Kepler'in kanunları artık empirik kanunlar olmaktan çıkıp bir fizik temel yasası haline geliyor. Fizik temel yasası haline geliyor ve uygulanmaya başlıyor. O kadar ilginçtir ki ondan sonra bilinmeyen bir takım gezegenler matematikçiler tarafından bulunmaya başlıyor. Nasıl? Şu şekilde. Örneğin 1870'lerde iki ayrı matematikçi Uranüs'ün hareketlerine bakarak Uranüs'ten sonra bir gezegen daha olması gerektiğini, ...bu gezegenin kütlesini ve yerini matematiksel olarak Newton kanunlarına dayanarak ortaya koyuyorlar. Ve hakikaten onların gösterdikleri yerde gözlem yapan astronomlar, evet, Neptün'ü keşfediyorlar. Neptün'ün görüngesini dikkatle izleyen astronomlar ve bu gözlemleri yorumlayan matematikçilerin yaptıkları hesaba göre... 1910'da da son güneş sistemimizin bugün bildiğimiz son gezegeni Pluto matematikçiler tarafından ilk e, yeri keşfediliyor ve astronomlar tarafından da gerçek anlamda gözlemleniyor, bulunuyor. Evet, e, Antalya'dan, Perge'den, M.Ö. 200. yıllarda yola çıktık ve Antalya'dan, e, Kolonya'dan, Danimarka'dan, Almanya'dan, İngiltere'den 1800'lerin sonlarına geldik. Gerçekten Newton'un bir matematikçi olarak dehası ve o deha ile ortaya koyduğu fiziğin temel yasaları yepyeni bir dünyaya, yepyeni bir anlayışa temel teşkil ediyor. Öyle ki Artık bu yasalarla gök cisimlerinin hareketlerini önceden kestirebilmek, daha önce en kuvvetli dürbünlerle bile gözlenmemiş gök cisimlerinin yerlerini tahmin etmek, hatta onların büyüklüklerini veya kütlelerini tahmin etmek ee, mümkün oluyor. Yani ee, saat gibi işleyen tabiri kullanmak caizse eğer, bir evrenin nasıl işleyeceğini matematikçiler sayesinde 19. yüzyıl dünyası görmüş, görebilmiş oluyor. Evet. Hergeden milattan önce 200. yıllarda yola çıktık ve 19. yüzyıl sonlarında Avrupa'da bir yerlerde durduk bu hikayemizde. Açık Dergi.